1501, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, zikir meclislerinin ganimeti cennettir, buyurmaları, İbni Mesud'un da, zikir meclisleri ilmi diriltir, demesi, evet, Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, zikir meclislerinin ganimeti nedir, diye sordum, zikir meclislerinin ganimeti cennettir cennet, buyurdular.